İzlediğiniz için Başlayalım mı? Alhamdulillah, ve salat ve selamül aleyhi ve ve ala alihi ve sahbihi aleyhi ve ba'd. aleyhi maturidilerden bazı örnekler veriyorduk. Orada kalmıştık. Birkaç örnek daha verelim ki daha iyi anlayasınız. Maturidiler allah Teala'nın kelamını kabul ederler. Ancak bizim gibi inanmazlar onu. Başka türlü inanırlar. İlk önce ehl-i sünnetin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 Cebrail Aleyhisselam'da Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e indirmiştir. Elimizdeki Kur'an Allahü Teala'nın kelamıdır. Allah'ın kelamıdır. Ve ilim ehlidir ki Allah'ın kelamı hakkında kadimun nev'i ahad. Allah'ın kelamı Allah her zaman konuşucu olmuştur. Konuşur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 Mim, harf, hepsine işte on sevap falan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu beyan ediyor. Dolayısıyla Kur'an harfle ve sesle, el sünnet olduğu gibi kabul ediyor. Bunlar akılı öne getirdiğinden dolayı böyle bir felsefeye e, yetenme ihtiyacını duyuyorlar. <gülüyor> Bundan dolayı bakalım Allah'ın kelamı hakkında ne diyorlar?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 Bundan dolayı Kur'an Allah'ın kelamı diye isimlendirilmiştir. Ancak aslında Allah'ın kelamı değildir. Çünkü Allah'ın kelamına delalet ediyor. Onu fotokopisidir. Onu e, açıklıyor. Yoksa kendisi Allah'ın kelamı değildir diyor. Dolayısıyla kardeşler maturidiler ve eşariler. Elimizdeki Kur'an Allah'ın kelamı sorsanız der ki evet Allah'ın kelamı Okumuşlardan. Sonra sorsan peki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 Allah'ın sıfatı olamaz. Çünkü İbrahim Aleyhisselam diyor ben batanları sevmem. Demek ki allah Teala'da bir değişim olmuyor. Bir hareket olmuyor. Dolayısıyla bu kaydeyi bu ayetten alıyorlar. Fakat cevap olarak deriz ki İbrahim buraya dikkat edin. İbrahim Aleyhisselam bunu derken halen Müslümandı.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 güneşe falan tapıyorlar. Ondan dolayı diyordu ki ben batanları sevmem, ben şunu sevmem. ben Onlarla münakaşa etmek için İbrahim Aleyhisselam bunu diyordu. Yoksa İbrahim Aleyhisselam onu derken zaten Müslümandı. Bunu nereden biliyoruz Müslüman olduğunu? Çünkü Allahu Teala o ayetten önce diyor ki وَكَذَٰلِكَ نُورِيْ اِبْرَٰهِمْ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِي وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ Aynı şekilde biz İbrahim Aleyhisselam'a semanın ve yerin melekutunu gösterdik.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 İşitiyor. Allah İbrahim Aleyhisselam bunu kabul ediyordu. Bu bu delili getiren, güya değişim delilini, İbrahim Aleyhisselam kıssasını getiren ilk olarak cehmi olmuştur. Sonra Mutezile onlardan da Eş'ari ve Maturidiler almıştır. Onlara diyor, İbrahim Aleyhisselam sıfatları kabul ediyordu bu ayette geçtiği gibi. Babasına diyordu ki duyan ve işitmeyen insan nasıl ibadet eder? Demek ki Allah duyuyor ve ve işitiyordu. Tayy <gülüyor> matüridilerin başka bir delili kardeşler. <gülüyor> Delil terkip diyorlar buna. Terkip. Oluşum. <gülüyor> Diyor ki cisim bazı şeylerden oluşmuştur. Elden, koldan, ayaktan, kafadan, şundan bundan. Cisim bunlardan oluşmuştur. El-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 dayanarak demin ki saydım. Eee Allahu Teala'nın sıfatlarının çoğunu mecaz derler ve tevil etmeye, yorumlamaya kalkarlar. Bazıları tevil eder, yorumlarlar. Maturidiler de ikiye ayr. Kendi aralarında da problem var. Anladınız? Kendi çünkü akılla bina ettiklerinden dolayı Maturidiler bir müddet sonra başka bir inanca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 Aynı şekilde Eşariler de aynı. Eşariler ya tevil eder ya tefvid eder. Eşariler 7 sıfatı kabul eden, daha çok sıfatı kabul edenler de olmuştur. Misal eee Fahreddin Raziye kadar Eşarilerden Fahreddin Raziye kadar gelen Eşariler Allah'ın arşta olduğunu kabul ediyorlardı. Sonra Fahreddin Razi onu da inkar etti, tevil etti, yorumladı. İşte işte bazıları Allah'ın elini kabul ediyordu falan.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 e, maturidiler de aynı. Tabii bundan dolayı maturidiler akidede ahad hadislerde kabul etmiyorlar. Akidede diyorlar ki ahad hadis yani mutavatır olmayan hadisleri diyoruz biz akidede kabul edemeyiz. Bütün bu hadisler bizim için delil delil değildir diye ahad hadislerde kabul ediyorlar. Etmiyorlar. Bu gibi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 cüz yok falan kastında çünkü onlar eli falan olsa cüzlerden şey inancında olduğundan dolayı onu kastediyor. Sonra diyor ki: "Vahidun fi sıfatati la şebih Sıfatlarında da birdir. Sıfatlarında da birdir. Yani Allah sıfatı ondadır. Başkasına geçemez. "Vahidun fi ef'ali la de birdir." Allah bir şeyleri yapıyor. Onu ancak Allah yapabilir. Yani neydi neydi burada? Tarih, bu kadardı.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 Yerin işte Allah'a inandıkları falan Allahu Teala Kur'an'da açıkça beğen ediyor. Diyor ki: "Ul men yerzuqu yerzuqukum mines sema'i Sizi Mekke müşriklerden soruyor. Diyor ki sizi yerde ve gökte rızıklandıran, yerden ve gökten rızıklandıran kimdir? "Emmen yamliku's sem'a vel absar?" Ee, kulaklara ve gözlere sahip olan kimdir? Kim size sahip? Kim yarattı bunları? Omen yuhricul hayyemin elmeyit. Diriyi ölüden çıkartan, diriyi ölüden çıkartan. Ölüyi de diriden çıkartan kimdir? Diriyi ölüden çıkartıyor. Biz bir ölü olan bir meniden yaratılmışız, sudan yaratılmışız. Ölüyi de diriden çıkartıyor. Biz babalarımızın sulbundan gelmişiniz. Bak Allah'ın kim bunu yapıyor diyor Allah. "Ve men yudabbirul emr." Sonra soruyor Mekke müşrikler. Kim bu bütün bu şey idare ediyor? Her şeyi yapıyor. Allah diye Derler ki müşrikler Allah yapıyor bütün bunları. Fakul efelate tekun." Eğer buna inanıyorsanız korkmuyor musun Allah'tan? Buna inanıyorsunuz niye halen gidip ya bedevi ya Abdülkadir Ceylan ya şeyhim ya şey ya fulan ya anla diye Allah'tan başkasından medet umuyorsunuz?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 Başka ayette Hud aleyhisselam da aynısını diyor. Diyor ki: "Ubudullah melekum min ilahing Allah'a ibadet edin. Daha Salih aleyhisselam da Allah'a ibadet. Edin. Aynı ayeti Salih aleyhisselam da diyor. Daha Şuayb aleyhisselam da diyor. "Ubudullah melekum min ilahing geyruhu." Allah'a ibadet edin. Allah'tan başka ibadet hak kazanan yoktu. Dolayısıyla bütün bu peygamberlerin kavimleri Allah'a inanıyordu ancak ibadetlerini Allah'tan başkasına yapıyorlardı. Bundan dolayı da peygamberler demiş ki Allah'a ibadet edin. Allah'tan başka ibadete hak kazanan hak kazanan yoktur demiş. Aynı şekilde Allahu Teala diyor ki وَلَقَدْ بَعَثْنَا fi كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا Biz bütün ümmetlere bir peygamber gönderdik. Niye? اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَشْتَنِبُوا الْتَاغُوتِ <gülüyor> Allah'a ibadet etmeleri için ve tağuttan da uzak durmaları için. Allah'tan başka ibadet edilenlerden de uzak uzak durmalar için. Dolayısıyla gördüğünüz gibi Allahu Teala e, ayetlerinde hep ulûhiyet tevhidinden bahsetmiş. Ancak Maturidiler ve Şaeriler ne yapıyor? Gördüğünüz gibi hiç ulûhiyet tevhidine değinmemişler. Bundan dolayı da ülkelerinde Maturidi olan e, halklarda maalesef şirk e, çoğalmaktadır. Tayp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 El-Mef'ûl yedullu ala'l-fâil ve'l-fâilu yedullu ala'l-kudre İzâ Yusuf yusaf Teala bil-kudre ittasafa bil-'aciz Diyor ki Aleykü Bak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 Mef'ul kullema delle alel fa'il yedullu alel kudre Mef'ul yaratılmış nasıl ki yaratana delildir aynı şekilde kudrete delildir demin ki şey ve kawnuhu muhkemen, mutqinan muhkiman mutqinan yedullu alel ilm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 devam ediyor. Sonra Allah'ın hayatını hayat sıfatını kabul ediyorlar. Niye kabul ediyorlar? Ebu'l-Main'in Nesefi diyor ki El-Kadirul Alim la yutasavvar illa min hayy. Güçlü kudret sahibi ilimli bilen bir Allah ancak yaşayan birisi olabilir. Ölü, ölü olan yaşamayan güçlü ve kudretli olamaz.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 Yaratma sıfatını da kabul ediyoruz çünkü yarattı görüyoruz. O da akıllı. Sonra Allah'ın kelam sıfatını da kabul ediyoruz diyorlar. Niye? Onda Ebul Yus onu da Bezdevi açıklıyor. Usûlü'd-dîn isimli kitabında diyor ki: "Delîlu alâ enne Allâh mutekellimen, alâ enne Allâh mutekellimün liannehû âmirun ve nâhin ve muhberun ve lâ yetasavvur hâdî'l umûr illâ min mutekellim."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 Ehl-i Sünnet ala, Bukhari'de geçtiği gibi e, Mücahit'den e, Mücahit İbn Abbas'ın talebesi, Bukhari'de geçiyor. Bu diyor ki İsteva bir mana, İstevanın manası, ala, üstünde olma. Üstünde olma. İbn Abbas'ın rivayetler de var. Saide üstüne çıkma, irtefa, yükselme, istekarra, istikrar etme. Ehl-i Sünnet'e göre bu manalarda. Ehl-i Sünnet'e göre bu manalarda.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 yaratılmışların sıfatıdır diyor. Dolayısıyla mümkün değildir diyor. Bunu da et-temhid isimli kitabında diyor. Bu meseleleri vermemin sebebi akıllarından dolayı. Anlayın akidelerini. <gülüyor> Tayip, Maturidiler'in başka inançlarına bir bakalım. Ahiretteki me meselelere inanıyorlar dedik. Ancak eee rüya Allah'ı görme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 Eksilmez de, çoğalmaz da. İman birdir diyorlar. Ne eksilir ne de, ne de çoğalır. Kelime, gelir, kelime şahit getirmekten sonra Müslüman olunmuyor ya. Olunmaz. Ama ee, onların işte sapık inançlarını anlatıyorum ben sana. Evet. Olun, yani bir insan kelime-i getirmediği müddetçe bu insan mümin olmaz, kafirdir, icmayla. Ancak ölüm tehlikesi falan varsa o başka, necasi gibi. O diliyle, kalbiyle inanıyordu. Ama öldürülür diye söylemiyordu. Ancak bir insan söylemezse bu adam icma ile kafir olur yani. Alakul hal. Maturidiler işte imanda da böyle diyorlar. İman ne eksilir ne artmaz. Halbuki bu ehli sünnet. Ehli sünnete göre iman nedir? İman dil ile, kalp ile bir de azalar ile. Dil ile söylersin, imanla tasdik eder, azalarla amel edersin.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 İman eksilir de artar da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? El iman bid'un ve seb'une şub'e. İman yetmiş küsürdür. A'laha kelimetü la ilahe. Yetmiş küsür yani şube. Demek eksiliyor da artıyor da birisinin imanı azdır, birisinin çoktur. Eksiliyor da artılıyor da. Daha a'laha la ilahe illallah. En üstünü la ilahe illallah <gülüyor> demek. Yani dil ilah. En aha en aşağısı yoldaki kötü bir şey kaldırmak kaldırmak ne ol ne ile oluyor azalarla amel ile oluyor demek amel ile wal haya u iman haya imanın bir şöbəs şubesidir bir parçasıdır haya ise ne ile oluyor kalb ile oluyor dolayısıyla ehlü sünnetin imanı inançı böyledir iman hakkında dolayısıyla maturidiler, iman hakkında da problemler var murci yani murci eler Dayı. Aynı şekilde maturidiler mutezile gibi tahsin ve teqbihel akli derler. Tahsin ve teqbihel akli ne demek? Derler ki mutezile de böyle inanıyor. diyor. Derler ki akıl bir şeyin iyi olduğunu kötü olduğunu bilebilir. Bir şeyin iyi olduğunu kötü olduğunu bilebilir. Dolayısıyla bunu bildiğinden dolayı Allah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 İman etmese ateşe girer diyorlar. Ehl-i sünnet ne diyor? Allah'ın şu ayetini okuyor. Diyor ki Allahu Teala ve hatta nebe'a Allah kimseyi azap cezalandırmaz ta ki peygamber gönderene kadar. Çünkü Ehl-i Sünnete göre peygamber gönderilmeden Allah onu mesul tutmaz. Ha kimse İslam'dan duymadı onu ahirette e, imtihan eder. Onu ahirette imtihan eder. Ancak Allah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 Eşariler maturidiler. Bazıları da diyor ki, Diyanetin kitaplarında da var, Ehl-i Sünnet diyorlar. Eşariler maturidiler bir de selefilik. İlk Müslümanlar selefiydi diyor, sonra eşarili oldu diyorlar. Yani kabul ediyorlar, ancak diyorlar biz yine eşariyiz, maturidiyiz diyorlar. Ebu Hanife selefti diyorlar, Ebu Hanife gibi iman etmiyorlar. Biz amelde Ebu Hanife'yiz diyorlar sadece.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 Genellikle Suriye, bunlar eşaridir. Selefiler de işte Suudi Arabistan, orada burada, Suudi Arabistan ülke olarak işte biraz ondan sonra parça parça, orada burada her tarafta e, varlar. Ama e, maalesef e, eşarilik, maturidilik bu ümmete dağılmış. Ancak sen bütün bu anlattıklarımı yani gidip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 Ee, kısacası böyle sorusu olan var mı? <gülüyor> <gülüyor> Mekandan için Allah nerede o zaman? Mekândan münezzeh diyorlar. Ne saat? Dedim ya okudum ya. Ne alemin üstünde ne altında ne sade, ne solda ne bitişe ne bitişmek. Yok yani o zaman. Ona gelmiş oluyor yani var diyorlar ama böyle bir inanç. Hı. Felsefi bir inanç yani. Maturidi de dediğiniz gibi bu hani bütün Türkiye yayılmıştı ve o dinler onlar Allah'larına metik sayıyor ya ihtiyaçları da ona geçiyor. Hepisi, hepisi. Çünkü okullarda buna okutuluyor. Camilerde bu okutuluyor. Başka bir şey okutulmuyor. Ben zaten öyle öğrendim. Öyle ben öğrendim. öyle biz böyle biliyoruz. Öyle biliyoruz. Ya biz hepimiz Maturidi olarak yani. bilmiyordum ne olduğunu lazım. Arkadaşlar da tercüme istiyor da e, çabuk yapmadım da arkadaşlar için te, tercüme de etsek almayacak olur mu? Ne kadar? Çünkü fazla vaktimiz yok. Başka derse şey başlayacağız. Sonra şey dersin zaten çekildi ders. Evet. Yani bu dersi siz tercüme etseniz misal şey etseniz istifade eden olur inşallah. i̇nşallah. Maturidilik ne anlam millet. İnşallah yapmaya çalışacağız. Ne? über <Gülüyor> den Glauben der Eigenschaften und große Problem ist ist dann aber auch das allgemeine Urteil über die Gruppen, Eigenschaften ablehnen, wie äh Ash'aritismus, dass die Gruppen raus aus den Grenzen des Islam sind. Oder <gülüyor> ee, yani Sıfatlara inkar etmek küfür ya. Şimdi bu e, bunları yapanlar eşariler falan. Onlar da yani küfre girmiş oluyor mu yani? yani? Kafir olmuş mu diye soruyorlar. Yani. <gülüyor> kafir, kafir ilim ehli tekfir etmiyorlar. Çünkü e, tevilleri var. E, şüpheleri var. Şüphelerinden dolayı tekfir etmiyorlar. Çünkü diyorlar ki işte eli var dersek işte benzetmiş oluruz. Bu şey şüphelerinden dolayı tekfir etmiyorlar.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 Maturidite içinde evet. sahip oldukları için biz de büyüdük orada derse de aldık. Şimdi bazı insanlar var. Şimdi bunları dürel bu ders duyanlar. Şimdi orada gidip onların derslerine katılmak caiz midir? Caiz değil midir? Veya tabii namaz kılma orada şey var. Tabii namaz kılınır. Ancak onların derslerine katılmak caiz değil. Aleykümselam. Bidat <gülüyor> ehli biz Maturidiler bidat ehli dedik. Eşariler bidat ehli dedik. Bidat ehlin derslerine katılmak caiz değil. Bir kısa, bir kısa, bir kısa. Niye, niye caiz değil çünkü bir sen bir sefer selefi akidesini bilmiyorsun bir onların hakidesin ne, ne doğru ne yanlış olduğunu da bilmiyorsun sen onları dinlediğin zaman neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyorsun ki ayırt edersin dolayısıyla onların inancını öğrenmiş olursun veya kalbine şüphe girer çıkartamazsın onlar gibi iman edersin bu matriyde olan kişi gibi büyük ihtimal Maturidilerle gezmiş, arkadaşlarından dolayı ve onların kitabını okumuş. Ondan dolayı maturidi olmuştu. Yoksa durup dururken insan maturidi olmaz. Sevgi besin. Tamam. Ondan dolayı caiz değil. Arkalarında namaz <gülüyor> kılınır. Problem yok. Bidat ehlinin arkasında namaz kılmak caiz. Ha Onlar şirk işlediğini biliyorsan kılmasın, Caiz değil. Apaç değil mi o yani şirk olduğunu sen biliyorsan, bu adam, bu imam şirk şey diyor. Ee, Süleyman Hilmi Tuna'dan medet umuyor, şey diyor, onun namazı arkasında kılmasın Veya Nakşibendi şeyhinden medet <gülüyor> umuyor, şirk işliyor, kılmasın. Ancak bilmiyorsan kıl, problem yok. Bunu en akılca nasıl çıkarabiliriz mesela? Birisinin bir imanla şey, yani böyle enişecek mi? Yani illa araştırma diye bir şart yok. Duyduğun zaman kulağınla. Yani bildiğin araştır, zaman... Mecbur, değil mi? mecbur değilsin. Açıkça, açıkça, o, değil mi? açıkça yani. gördüğün zaman, duyduğun zaman veya güvenilir birisi sana dediyse bu kişi böyle diyor değil o zaman kılmazsın. A Ancak a görmediğin zaman la be, kıl arkasından. Cüppeli, e, arkasından kılmak, e, <gülüyor> o, adam, o adam arkasından az de, değil caiz değil. Çünkü o adam e, apaçık şirk işleyen, şirke davet eden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 Şeyini düşüneceksin diyor. Çocuk bereketli doğar diyor. Böyle diyen birisi. Bazıları şimdi bazıları nakşibendiyim diyor. Bilmiyor nakşibendi. Yi. Öyle uymuş. Anladın mı? Ama nakşibendi hocaları falan nakşibendiğin inancında şirk vardır bu. Kendi kaynak kitaplarında geçer. Temelinde şirk vardır. Ancak bazıları öyle körü körü uymuş falan. Bazıları yapmıyor falan. Bilmediğiniz zaman kılın. Ama bildiğiniz zaman şahısları kılmayın. <gülüyor> komme besuche mich und dann werden Karasi also Stühle aufgestellt vor alles dann wird dazu er Dawud Ali sagen liest von den Sebu und dann wird er lesen das ist voll schön dann wird er sagen habt ihr was schönes gehört dann machen wir es selbst von vorne er sagen, ich werde noch was schönes und dann wird er selber Suratul Rahman lesen ja dann kommen also fünfmal die Woche Muslime nner gelechek Kartische E Kolon oder so Dawud Ali Salman okiehchet oder so oder bu hadisi bilmiyorum ben. Ancak her cuma peyi Allahu Teala'yı ziyaret etme hadisleri var. Sayılır. Ancak bu hadisi bilmiyorum. Behlü sünnete göre kişinin imanı ne kadar büyükse Allahu Teala'yı o kadar güzel bir şekilde görür. Ve imanı ne kadar büyükse Allahu Teala'yı o kadar çok görür. Görmelerde değişik. Bir sorun var. Şimdi böyle camilere ya da e, Marikan camisi ya da e, Diyanet. Böyle e, e, aidat veren kişiler de var. E nasıl evet. olacak? Vermeyin. vermeyin. Caiz değil. Cahiz değil, değil yani çünkü o bu adamlar Marikanlar falan bilmem. Belki adamlar bidat ehli falan değildir. Bilemiyorum. Yani belki adamlar e, eşyarı falan değildir. O markan Normal markanlar öyle de. Türkler matur zaten malum. E, vermeyin. Eğer yani şey etmek istiyorsanız ee, kendi selefi merkezlere verin. Şimdi onlara para versek o zaman e, günah da, günah var. onların dalav yardım etmiş oluyorsun. Onların... Dala, bilerek verirsen doğru değil. Yani yardım etmiş olursun. Doğru. Ancak bilmiyorsan falan Allah-u Teala inşallah onu ecrini alırsın. Bildiğiniz kadar eğer Vermeyin. Peki ha. bu demin saydığımız şanslar mesela bu Cübbeli Ahmet falan bunlar e, yaptığı şekillerden yani yazlı mı yoksa resmi böyle yani e, kursiyerlerin? E, yok hem, hem kendi kitaplarında onun e, şey kitabı var. Yani biz zaten kendi sözleri. Ben yoksa, ben de bir kitabı var ismi rabitatul Aliye. eee fi tarikatil aliyye diye öyle rabıta hakkında kalın bir kitap. Şöyle bir kitap. Rabıtayı e, destekliyor diye. Şeyh'ten de medet umulacağını, ondan yardım dilineceğini, şeyhin her şeyi bile güleceğini. Resmin açıkça yazıyor yani. Çünkü bunu sorma nedenim çünkü insanlar bunu deyince inanmıyorlar hemen. Yani. yani bu kitaplara gösteriyor. Yani bu rabıta kitabında da geçiyor. Onun yani iştirak ettiği tefsir var. var. Ruhul Furkan.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 Can bir sorun daha var. <gülüyor> ee, <gülüyor> Sen şikayet, hani, e, e, bunlara aidat ya da şey vermiyoruz. Ee, Bakkalarında bir şeyler alabiliyor muyuz? Bir alın, onda problemi evet. yok. Nasıl Yahudi Hristiyanlardan alıyorsanız, onlardan da alabilirsiniz. A, hocam, şu açıkça gösteren onların etlerinden alabilir miyim? Yok açıkça şirk olduğunu biliyorsan kestiği etten yemezsin. etleri. Kes kestikleri et mi? Kendileri ke, alıyor kesi e, satıyor mu yoksa kendileri mi kesiyor? Onlar Kendileri kesiyorsa almayın onlardan. Biliyorsanız açıkça şirk işlediklerini. Kesen kişi mesela değil mi? Abi, biliyorsanız ne? açıkça şirk, şirk işlediklerini. Yani, İyice yani, şey. onu bir Valla hacı şirk yani. Şirk kısacası şöyle. Şirk Allah'a has olan bir şeyi Allah'tan başkasına vermektir. Allah'ın hakkını Allah'tan başkasına vermektir. Allah'ın hakkının en önemli en büyük şey de ibadet etmektir. Allah'ın hakkıdır ancak Allah'a yapılır.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 Bana şunu ver, bana çocuk ver, bana imtihanın geçmesine, şey bu şirk. Evet. Bunu yapan insanlar e, arkasında falan namaz kılınmaz. Ne isteyen varsa Allah'tan isteyeceksin zaten. Evet. E, evet. Başka bir şeye inanmak zaten. Veya kurban İnsanların mesela, kurban kesmek. Bu da tatlığı gibi bir şey olmuş oluyor. Tabii, Hristiyanlar da İsa Aleyhisselam'dan istiyorlar. Ey İsa yardım et evet. diye falan. Aynı. Tayyip, şey, eee... Şey, Sorular bittiyse ikinci derse geçelim. Sorular daha. Şey Hristiyanlar ve Yahudiler de şek işliyor ama biz onlar onların etini de yiyebiliyoruz Evet bu Yok, aynı değil. Çünkü ehli kitaba has bir e, şey var. Allahu Teala ehli kitaba has bir e, ruhsat vermiş. O da Yahudi ve Hristiyanların kestiklerini yemeği caiz kılmış.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 İşte benim anlayışıma göre bu Hıristyanın kestini yiyebiliyoruz mu? Evet. Nasıl yiyebiliriz ki? Bu Hıristyan abdesti değil, namazı değil. Ee, şimdi size komut geliyor ama anlayış olarak ona bir, bir öğrenmemiz lazım. Evet. Evet. Evet. Çünkü Allah diyor ki, yani. bir Müslüman'a gülmek herhangi böyle bir şey soruyorsam günahtır. Yok. Şimdi ben bilen bir insana sormaya geldim. Ale hal çünkü Allahü Teala Kuranda beyan ediyor, diyor ki, wa ta'ammuhum. Onların yiyecekleri size helaldir. E, yiyecekten maksat tabii ki kestikler. Çünkü Hindunun yiyeceği de yiyecek getirse yiyebilirsin. Onda bir problem yok. Ancak buradaki maksat kestikleri. Bundan dolayı ilim ehli diyor ki e, Hristiyanlar e, kestikleri caizdir diyor. Besmele çekmeseler dahi evet. peygamberimize bir et getiriyor. Ehli kitabın kestiği. E diyor ki... Pe, e,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 Sormazsan evet. ilim öğrenemezsin. Müslümanlıkta ayıp diye bir şey yoktu. Tabi hayal edersen, utanırsan ilim öğrenemezsin. Soracaksın, e, kafana <gülüyor> takıldığı her şey soracaksınız. Ben de eskiden bunu kabul etmiyordum ama o ayeti o düğümde falan zaten. Yani şimdi e, o yüzden buradayız. Evet. Arkadaş davet etmiş, sorularınız varsa sorun diye. Ben de o yüzden gelmişim buraya. Tamam, evet. Şimdi benim cemaatim burada bana gülüyorsa, bir herhangi bir soru yok. Evet. Ben... De... Yok hani... Gülmek oldu ya burada. Yok yok sana gülmüyor. Sen sana, yanaşan, e, yani. so, soru şekline biraz şey. Ben her şeyler. şeyi bilemem. Yok yok yok. Sen kusura bakma inşallah. dayıp e, ikinci derse geçelim. ikinci ders. E, hangi ders?